Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Science dergisinde yayınlanan araştırmada 215 bin buzulun geleceğine ait öngörü bulguları paylaşıldı. Sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde temiz su ihtiyacının ana kaynaklarından olan buzulların büyük oranda yok olacağı tespit edildi. Paris Anlaşmasının bir buçuk derece hedefi tutturulsa dahi buzulların yarısının yok olması bekleniyor. Çalışmaya öncülük eden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden buzul bilimci David Rounds, son yıllarda buzullardaki değişimi incelemek için daha çok uydu görüntüsüne başvurulduğunu ve her buzulun geleceğinin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti. Rounds, küresel sıcaklık artışının mevcut şekilde seyretmesi halinde 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'sinin buzullarınsa yüzde 68'inin kaybolacağını bildirdi. Buzul bilimci Rounds, buzullardaki bu erime'nin deniz seviyesindeki artışı 115 milimetreye kadar çıkarabileceğini kaydetti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi Hayvanları da etkiledi. Sivas'ta ayılar kuş uykusuna yatamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivaslı doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan. Kuraklık hem bizi hem de hayvanları kötü etkiliyor. En basitinden şu an kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. Normalde kar çok yağsa bile ayılar 6 ay boyunca kış uykusuna yatmıyorlar. Yatıp arada bir kalkıp beslendikten sonra geri yatıyorlar. Bu şekilde bir yaşamları vardı. Fakat şu an ocağın ortasında ayılar etrafta dolaşmaya devam ediyor. Bu benim 7 yıllık yaban hayatı fotoğrafçılığı geçmişimde ilk defa başıma gelen bir olay. Daha önce bu şekilde bir olaya denk gelmemiştim dedi. Aslan doğada asıl hedefinin yaban keçilerini fotoğraflamak olduğunu fakat ayıyla karşılaşınca şaşkınlık geçirdiğini söyleyerek ben yaban keçilerini ararken ayıya denk geldim. Bu mevsimde ayı görmeyi beklemiyordum. Şu anda aktif olarak doğada dolaşmaya devam ediyorlar. Birçok ilde kar yağışı maalesef yok. Kar yağışının mevsiminde yağmaması yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Ayılar şu an kar yüzeyi kapatmadığı için beslenmeye devam ediyorlar. Kış uykusuna yatamıyorlar. Ayılar ocak geldi ben kış uykusuna yatayım demiyorlar. Kar ne zaman yağarsa hayatlarını ona göre şekillendiriyorlar. En basitinden ayılar dedik ama birçok hayvanın birçok farklı döngüsü bozuldu. Diyebilirim diyor doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar azaldığı için kuraklık daha da belirgin hale geldi. Türkiye'de 2057 gözlem sisteminden elde edilen en az 30 yıllık kesintisiz Yağış ve sıcaklık verileriyle üçer aylık dönemler halinde aylık meteorolojik kuraklık analizleri hazırlanıyor. Buna göre Marmara bölgesinin tamamında, Ege bölgesinin Muğla, Bodrum ve Minas ilçeleri hariç diğer kesimlerinde, Akdeniz bölgesinin batısı ile doğu kesimlerinde, İç Anadolu bölgesinin ortası ve batısında, Karadeniz bölgesinin yer yer batı, orta ve doğu kesimlerinde, Doğu Anadolu bölgesinin ise ortası ile kuzey kesimlerinde, değişen şiddetliklerde Kuraklık etkili oldu yani neredeyse bütün ülkede. Kuraklık Marmara ve İç-Ege'de ileri düzeyde hissedildi. Diğer ileride ise kuraklık orta hafif ve normal değerlerde. 2023 su yılının 1 Ekim 2022 ve 3 Ocak 2023 döneminde Türkiye genelinde kaydedilen yağışlar uzun yıl verilerine göre %40.6 geçen yıla göre %31 azalma gösterdi. Bölgesel olarak en fazla azalma ise %54 de Marmara bölgesinde. Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de bile geçen yıla göre yağışlar %17,6 azaldı. Kayak pistleri de bu nedenle sadece ülkemize değil... Avrupa'da da kapanıyor, Fransa'da Chamonix'ten Avusturya'daki Innsbrua'a kadar mevsimsel karın yerine Çin ve çamur aldı. Avrupa'daki rekor kıran sıcak kış havası kayak pistlerini kapattı ve tatil köylerini yazlık patikaları açmaya veya tesisleri tamamen kapatmaya zorladı. İsviçre, Almanya ve Fransa'da dahil olmak üzere Avrupa kıtasındaki 8 ülkede 90 izleme istasyonunun verilerine göre şimdiye kadarki en sıcak Ocak günleri yaşanıyor. İsviçre'nin ulusal hava ve iklim servisi Meteo Swiss güneybatıdan esen hafif bir rüzgarın fön etkisiyle birleştiğini ve Alplerin kuzey tarafında bir Haziran ayına yakışır sıcaklıklar ürettiğini söyledi. Bu hafta sonu Schoenbergli parkurunda bir Kayak Dünya Kupası etkinliğini ev sahipliği yapacak olan İsviçre'nin tatil beldesi Adel Boden bu yılki yarışın neredeyse tamamını yapay kar üzerinde düzenlemek zorunda kalacağını duyurdu. Malatya merkeze 74 kilometre uzaklıkta bulunan Pütürge ilçesi maden şirketleri tarafından kuşatılmış durumda. Yaptıkları hiçbir çet başvurusuna olumsuz karar almayan maden şirketleri Pütürge ilçesini delik deşik ediyorlar. Konuya ilişkin konuşan Malatya Çevre Koruma Platformu yani Malçep Eş Sözcüsü ve Pütürge Doğa Koruma Derneği yöneticisi Ramazan Derin ilçede şu an 32 maden sahasında aktif çalışma yapıldığını söyledi. Maden şirketlerinin ilçeyi talan etmesine karşı ekolojik mücadele yürüttüklerini söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.